Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala ba Resulillahi ve ba'an Babu u zuru'i ve simar Yani tarla ürünlerinin ve meyvelerin zekatı Buna öşür diyoruz Burada onda bir veriyoruz Eğer tarlayı yağmur suyuyla ya da dere suyuyla suluyorsak onda bir Artı bir masraf varsa, artı bir külfet varsa yani siz işte dinamayla suluyorsunuz veya işte eskiden motorlar vardı pancar motorları derdi çocukken gider mazot alırdı koyardık elle böyle çevirirdim kolu attığı zaman bilir misiniz demir bir kolu vardı iple çekmeli de vardı demir çevirmeli de vardı o tür motorlarla mazot alıyorsunuz dolduruyorsunuz suluyorsanız bu durumda 20'de bire düşüyor yani Parayla suluyorsanız 20 tenekede bir teneke veriyorsunuz. Eğer Canabağı suluyorsa ya da dere suyuyla, nehir suyuyla ücret ödemeden orada bir ark var, arka açtınız, tarlanın içine su geliyorsa 20 de değil de onda bir veriyorsunuz. Yani Canabağı suluyorsa bir masraf yoksa onda bir masraf varsa 20 tenekede bir teneke veriyorsunuz efendim. Şimdi bu öşür yani onla bir diyoruz. Öşür onla bir. Ee, efendim bununla alakalı delilimiz nedir? Burada ayet-i kerimeyi alıyor. Ee, Bakara suresinin 267. ayeti يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا min مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا lekum min al الْاَرْضِ Tabi bu ehl-i imana Cenab-ı Hakk'ın bir talimatı. Enfiku min tayyibati ma kesebtum. Bu ticaret mallarının zekatı. İnfak edin neden? Ee, min tayyibati ma kesebtum. Kazandıklarınızdan temiz olanlarından, kazandıklarınızın temiz olanlarından. Yani bir adam hep kumardan para kazanıyor. Trilyon parası var. Zekat verecek mi? Vermeyecek. Haram malın zekatı olmaz. Peki işki satıyor. Tek geliri işki. Bu adam zekat verecek mi? O da vermeyecek. Yalnız malının çoğu helalse ise haramsa o zaman verir. Çünkü ayet kelimesinde cenan bahar ya yehlediine amu enfiku min ta'ibat ma kesaptum. Yani sizin haram paralarınıza benim ihtiyacım yok zaten yer benim mal benim mülk benim buyuruyor. Başka wamin ma akrajin aleku min al ardi. Wamin ma yani wamin ta'ibat ma akrajin aleku min al ardi. Yani yerden sizin çıkardıklarımızdan da yine Allah yolunda infak edin. Peki yerden çıkarılan nelerdir? İşte arpadır, buğdaydır, meyvadır, vesairedir. Burada bir ayrım yok. Yani şu kadar zaman kalan, kalmayan diye bir tafsilata gitmiyor Cenab-ı Hak. Burada bir Nisab da belirtmiyor. Nisab da belirtmiyor. E, dolayısıyla ne diyoruz? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ma ahiracetil arzı diyor. Yer neyi çıkardıysa, ne bittiyse hep ondan zekat gerekir. Yani öşür gerekir. meyvadan da gerekir. Sebzeden de gerekir. Arpadan, buğdaydan da gerekir. Peki İmameyn ne diyor? Madem diyor bu bir zekattır. Öşür aynı zamanda bir zekattır. Dolayısıyla bunda bir ap olmalı diyor bir Niap miktarı olmalı nedir o Nisap o da efendim diyor 5 vesektir diyor 5 vesek vesek Hanefi mezebine göre 201 litredir bir vesek 201 litre Cumhura göre 164 litredir bir vesk yani bir ve da burada sizin şare sittu ne sağ diyor bir sahe kadardı bir sağa 3 litre 330 gram alırsanız ne kadar çıkar? Yaklaşık hanefilerinkine gelir mi ee, efendim? Yaklaşır yani hanefilerinkine veya işte hanefilere göre iki, iki, 201 litre e, cumhura göre ise ne kadar? 164 litre 164 litre. Peki bu 5 vesk olacaktı. 5 veskle İki biri çarparsanız ne kadar olur? Bir ton. Yaklaşık bir ton olursa arpanız, buğdayınız İmam Muhammed'e göre o durumda zekat veriyorsunuz. Ama Ebu Hanife'ye göre 100 kilo olsa da veriyor adam zekat. Neden? Ma اَخْرَجَتِ ardu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada e, tayinle bulunmadı. Yani şu kadar demedi, ne çıkarırsa yerde, ne biterse ondan zekat öşür yani gerekir yine ayet-i kerimede de ya yuhalladîne enfiqu min tayyibâti mâ kesebtum ve mimmâ ahracnâ leküm min el-ardı yani yerde sizin için çıkardığımız her şeyden buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem peki i̇mam delili nedir i̇mam delili leysa fîmâ dûne hamseti aw sukin sadaka bu hadis şeriftir İmam-ı Beyni'nin delili yani beş sekten azsa onda sadaka yok. Peki Ebu Hanife ne diyor bu hadisle alakalı? Diyor ki buradaki sadaka öşür anlamında değil, bizzat zekat anlamındadır diyor. Başka bir hadis var yine. Ebu Hanife diyor ki, efendim hem sebzelerde hem meyvalarda hem hububatta her şeyde öşür vermek zorunda diyor Müslüman, verecek. Peki İmam-ı Ne diyor? Efendim diyor, iki hususa bakarız biz. Bir, nisab olacak. Ne kadar? Beş bez. Neden? Çünkü bu hadisten dolayı. لَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسَةَ اَوْسُقِينَ Peki, bir de ne olacak? Kalan, dayanabilen bir mal olacak. Yani şimdi e, orada marul aldınız. E, üç gün sonra çürür o. Eğer buzdolabına koyup himaye etmediyseniz. Dolayısıyla لَيْسَ فِي الْخَدْرَوَاتُ عُشُرُونَ bu hadise esas alıyoruz. Kadravat yani yeşilliklerde de zekat yok diyor imami. Peki Ebu Hanife bu hadise ne diyor? Zekat memuru tarafından alınan bir, devlet tarafından yani alınan bir sadaka değildir bu kadravatın ki, öşürünkü. Peki yani nedir, ne demek istiyor Ebu Hanife? Eğer bir adamın tarlasında marulu buğday varsa devlet gidip onu toplamaz, kendisi verir. Yani bu hadis-i şerifi "Leysel fil khadravat uşrun, khadravatta yok." demek. E, devlet gidip oradan öşür almaz. Yani saî zekat memuru gitmez. Bizzat adam kendisi verir. Yani ez cümle toparlarsak Ebu Hanife'ye göre öşür tarlada ne varsa ondan öşür veriyorsunuz. Ne varsa öşür veriyorsunuz. Peki İmameyn'e göre, hayır her çıkandan vermiyoruz. iki tane şartımız var. Bir, nisab olacak. Nisab ne kadar? Beş vesk. O da Hanefilere göre bir tona ulaşacak. Cumhur'a göre ise bir vesk ne kadardır? 164 litredir. Yüz 5 dördü çarparsanız kaç litre yapar? Kaç yapar? İşte o kadar. Ne kadar tekabül ediyorsa o kadara ulaşınca Cumhur'a göre... 820 820'ye ulaşırsa litreye ulaşırsa ya da kiloya oradan zekat verir diyor İmam-ı Ebu Hanife diyor ki 30 kiloda çıksa e, buğday da olsa fındık da olsa e, efendim marul da olsa ne kadar olursa hepsinde öşür var diyor rahmetullahi aleyhi Peki metne bakıyoruz şimdi. Ma'sakatus sema'u au suqiye sayhan fe fihi'l usru qallau kethra. Yani ma'sakatus sema'u bir ekini e, ne suluyor? E, Sema suluyor. Yani buradaki sema'dan maksat nedir? Yağmur. Ekin, meyve vesaire yağmur suyu suyuyla nem alınıyor. Au suqiye sayhan. Sayhan nedir? Elma Ala alavo gel yerin üzerinde akan su nehir suyu arktan akan su ya yağmur suyuyla ya da tarlan içinden arklar geçiyor o arptan akan gelen suyla su suluyorsunuz fefihil <gülüyor> ıshru bu durumda onda bir veriyorsunuz onda bir neden masrafınız yok su kendiliğinden geliyor kalle au kethra ister ''Oradaki ürün az olsun, kallezzer'u'' yani o suyla sulanan o ziraat, ürün az olsun ister fazla olsun. Kimin görüşü bu? İmam-ı Azam'ın görüşü. İmam-ı Azam'a göre nisap yoktu. Yani az olsun, çok olsun oradan zekat veriyoruz. Yağmur suyu ya da arktan gelen suyla su, suluyorsak az ya da çok olmasına bakmıyoruz. Onunla bir veriyoruz. Peki ama şunlardan vermiyoruz. Neden? İşte kamış var, e, ot var, odun var. Bu tür şeylerden dolayı onda bir öşür verilmez. Neden? Çünkü adam tarlayı ekerken kamışı temizler oradan. Temizler ondan sonra eker. Odunu, otu biçersiniz, alırsınız çayırı. Ondan sonra traktörle orayı sürersiniz. Dolayısıyla e, bu kamışlar odun ve ot e, tarlada temizlenen şeylerdir. Bizzat e, maksat olan ekilen, arzulanan, bitmesi, büyümesi istenen şey değildi. Bilakis insanlar tarlaya bir takım ilaçlar atarlar ki otlar orada bitmesin, buğdaya vesaireye zarar vermesin diye böyle yaparlar. Yalnız bu adam tarlasına bizzat kamış ekerse, satmak için ekiyorsa kamışa devlet bir meblağ tayin etti. Şu kadar kamışı, şu kadar parayı alıyorum dedi. Adam da bizzat kamış ekiyorsa o zaman kamışın da ölçünü verir. Biz hangi kamıştan bahsediyoruz? Hangi ottan? Yani i̇nsanlar onları temizliyorlar zaten. Tarlada onları bir yük görüyorlar. İşte bu tür şeyleri e, temizlerler e, ve temizlediler. İşte bir yığın kamış oldu onda birini vermez. Otun onda birini Öşür olarak vermesi gerekmez. Onu istisna ediyor. İllal kasab el farisiyye vel hataba vel haşişe Yalnız dan dolayı bunlar tarlasında bittiyse öşür vermesi gerekmez. Kasab kamış işte. Fars kamışı. El hatab odun vel haşişe Haşişte nedir? Od. Bunlardan dolayı öşür vermez. Bunların onla birini vermez. Peki efendim, sema suyu yağmur suyuyla ya da ar suyuyla suladıysak onda bir veriyorduk. Peki parayla suluyorsak veya oraya gübre atıyorsak, tam bunu fukahımız gübreyi ihtilaf mevzu olmuş diyorlar ki bu ürüne katkımıdır yoksa toprağa katkımıdır. Tabi burada ihtilaf var ama cumhurun görüşü nedir? Eğer parayla gübre alıp da tarlaya o gübreden atıyorsanız 20'de 1'e düşürür. Çünkü ürün daha iyi olması için artı bir meblağ ödediniz, gübre aldınız artı bir masrafınız var. Dolayısıyla 10'da 1 değil, 20'de 1 verirsiniz. Hayvan gübresi kendi bağında bahçesinden aldığı gübresi o zaman o dahil olmaz. Bu dışarıda artı parayla aldığı gübre. Vasukiyi bir dolabı, vadeliyeti fefihi nisb-i Eğer o tarlayı e, bir dulabi, dolap yani böyle su dolapları olurdu, onlarla. Vadeliyeti deliye yine o da addelvu kova, kovalarla böyle e, çekip çekip suluyorsa, fefihi nisb-i artı bir yüktür bunlar. Dolayısıyla o zaman onda birin yarısını verecek. Onda birin yarısı ne kadardır? 20'de bir. de bir verecek. Orada hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buldunuz metinde. مَا سَقَدْهُ السَّمَاءُ فَف۪يهِ الْعُشُرُوا Yani yağmur suyuyla sulanan, yağmur suyunun suladığı onda bir var onda. وَمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ اَوْ دَالِيَتٍ fefihi نَصْفُ الْعُشُرِ Eğer bir garb nedir? اَدَّلُّ الْعَظ۪يمَ Büyük böyle öküz derisinden yapılmış kovalara deniyor garp. Onlarla böyle insanlar eğer sularlarsa tarlalarını اَوْ <gülüyor> ya da kovayla فَف۪يهِ <gülüyor> نِصْفُ O zaman yirmide bir verecek. Yani bugün ne var? İşte o pancar motorları ya da dinemalar var. Veya parayla su alıyorsa, tarlasın bağını suluyorsa bu adam yirmide bir verecek kardeşim. Yani parası su, Onda bir veriyorsunuz, parayla suluyorsanız o zaman 20'de bir veriyoruz. Peki şimdi buğdaydan verdiniz, saman var veriyor musunuz? Veya ne var? Hurma yaprakları var, hurmayı aldınız, yaprağından veriyor musunuz? Vermiyorsunuz. Neden? Çünkü asıl ürün o değildir. Asıl ürün nedir? Buğdaydır. Yani adam saman için buğday ekmez. Neden eker? Yani ne kadar birkaç kişi ekse de En nadiru kel nadir Ma'dum gibidir, yok gibidir Burada nereye bakıyoruz? Amaç, amaç ürün, gaye ürün hangisi? Buğday dolayısıyla buğdaydan öşür veriyoruz Onun samanından vermiyoruz Ve la şey'e fit tibini Tibin, saman Vessâfi, o da nedir? Hurma dalları, yaprakları ya da onlardan dolayı hurma yapraklarından ve saman diyelim. Beş besten fazla samanınız var. Bundan dolayı öşür vermiyorsunuz. وَلَا تُحْسَبُوا تُحْسَبُ Yani şunu söylüyor. Mesela ucretul ummali. Tarlada işçiler çalıştırıyorsunuz. Traktör getiriyorsunuz, traktörle sürdürüyorsunuz veya bekçiler var tarlada. Artı bir daha bunları hesaplamıyorsunuz. Yani siz 20'de bir verdiğinizde traktör parasını, bekçi parasını e, ya da işte patos parasını, dörbecer parasını çıkarmıyorsunuz. Ne kadar ürün aldıysanız bunları da e, çıkarmadan bunları çıkarmadan işte bin teneke var. Hani traktör parası şu kadar bunu çıkarayım da geriden vereyim demiyorsunuz bin teneke hepsi bunun içinde traktör parası da sürme parası da efendim üc ücret işi ücreti de hepsi içinde onun yirmide birinden zekat yani öşür veriyorsunuz kardeşim <gülüyor> hesap edilmez demek ne demek yani bu ücretler bu külfetler bu masraflar ee, öşür verilecek maldan çıkarılmaz, çıkarılmaz tamamından verilir. çıkarılmaz tamamından verilir. Walkarjuu alehi yani masa bunun içine dahildir. Wa fil asilil min balda da öşür var bal. Eğer öşür arazisinde sizin arılarınız çiçeklere gidiyorsa bu durumda e, baldan da öşür yani onda bir veriyorsunuz. Ebu Hanife'ye göre ölçüne kalla u ister 10 kilo balınız olsun, ister 100 kilo balınız olsun. Burada bir nisap aramıyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Qalal yani. Yani ve fil asali az çok olsun hesaba bakmadan veriyoruz. اِذَا اُخِذَا مِنْ Ama ne zaman veriyoruz? Eğer o bal öşür arazilerinde toplandıysa. Delilimiz nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e yazdı. Yemen ehline yazdığı talimatında min el مِنَ el الْعُشْرُ buyurdular. E, asel'den yani baldan da onda bir alınır. Fakat Ebu Yusuf'a göre farklı ölçüler var. Bir tanesi nedir? Eğer o Nisabı bunun ne kadar olursa, on rıtıl olursa, on rıtıl orada var. وَقَالَ Abu يُوسُفَ اِذَا بَلَغَ عَشْرَةَ اَرْطَالٍ fefihi ritlun. Yani اِذَا بَلَغَ اَيُّ şeyin بَلَغَ الْعَسَلُ Eğer <gülüyor> o bal, aşırat artalin, on rıtla ulaşırsa, fefihi ritlun onda bir rıtıl var. Peki bir rıtıl ne kadardı? 300 82 gram nokta keza ve keza işte 382 gram 382 gram bir ıtıl bir ıtıl 382 gram nokta e, 24 olabilir 382.24 gram yani e, bir ıtıl bu kadar Dolayısıyla 10 rtıl e, nisabı olur diyorsa ne kadar olacak 382 gram onla çarpınca, 3 kilo 820 gram değil mi? 3 kilo 820 gram olursa nisabıdır diyor. Başka görüşler de var burada. Yani balcılık yapan Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'in görüşünü esas alıp zekat versin ki Allah Teala da onun ballarını himaye, arılarını himayesin. Peki "Vel ardul usriyye" Yani vel ardul usriyye izhteraha zimmiyun sarat kharaciyeten. Öşür arazi var. Yani Müslümana ait arazi öşür veriyor oradan. İzhteraha zimmiyun bir zimmi onu satın alırsa. zimmi kimdi? İslam devletinde yaşayan gayrimüslim vatandaşa zimmi diyorduk. Peki harbi kimdi? Yani Darül Harb'de yaşayan ee, insanlara harbi diyoruz. Eğer oradan İslam ülkesine geliyorsa bunlar harbiidirler. Müsteğmen kimdi? Müsteğmen de pasaportlu gayrimüslimlere müsteğmen diyorduk. Peki şimdi e, Müslüman üşür veriyor arazisinden. Bu araziyi bir Hristiyana sattı. Oradaki bir Hristiyana. Bu adam da üşür mü verecek? Hayır. Ne verecek? Haraç verecek. Değil mi? haraç verecek, haraç o yerden devletin aldığı vergidir, yerden aldığı vergidir çünkü öşürde ibadet var, Müslüman veriyor onda bir ibadet var çünkü Cenab-ı Hak وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِهُ حَقَّهُ orada nedir? عُشُرَهُ öşrünü yani hasat gününde öşrünü veriniz buyuruyor, dolayısıyla bu bir emirdir Müslümana emirdir öşürde bir ibadet anlamı vardır. E, kafire geçince bu özelliğini kaybeder. Dolayısıyla Müslüman Hristiyan'a yeri satınca orası artık haraç arazisi olur. Veya oradan haraç verir. Oradan haraç verir. وَالْاَرْضُ الْعُشُرِيَّتُ اِذَا اشْتَرَاهَا ذِمِّيٌ اَرْزِمِّ O üşür arazisini satın alırsa sağrat haracı yeten o yer haracı araziye dönüşür kardeşim. وَالْخَرَاجِيَّتُ لَا تَصِيرُ عُشُرِيَّةً Aslan haraci bir arazi, haraç verilen bir arazi asla öşür arazi olmaz. Bu öşür arazisine dönüşmez. Peki, denizden aldığınız e, o maddelerde, e, mercanda, incide, amberde bunlarda ne gerekir? Ebu Hanife'ye göre bunlarda Öşür de zekatta yoktur. Öşür de zekatta yoktur. Denizden alınan ürünlerde. şey efim a yustakracum bahri. Denizden alınan çıkarılan şeylerde hiçbir şey yok. Yani siz bundan ne öşür vereceksiniz, ne humus vereceksiniz, ne, de, ne onda bir, ne de beşte bir verirsiniz diyor Kim Ebu Hanife. Rahmetullahi aleyh Kel lü nedir? inci, ve'l-amberi amber ve'l-mercani mercan. Peki bunları ve vermiyorsunuz, vermiyorsunuz. Peki Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, o diyor ki beşte bir verir. Beşte biri verir, gerisi kime kalır? Bu madenleri çıkarana kalır. Tabi Ebu Yusuf'un görüşü amel etmek lazım. Ee, neden? Neden? Bu adamlar girip denizde bunları bugün çok büyük vasıtalar var, gemiler var, onlarla çok rahat çıkarabilirler. Eğer burada devlete beşte bir pay ayırmazsanız devlet zarar eder. Fakat Ebu Hanife rahmetullahi aleyh zamanında böyle denizin dibine inip yüklü miktarda inci, inci, mercan, amber çıkarmak zordu. Dolayısıyla alınan da zaten e, ciddi bir meblağa tekabül etmiyordu. Ebu Yusuf'un görüşü bugün e, devlet e, olarak kullanmada daha münasip olur diyoruz. Kalıulu ve Al-Âmberi ve Al-Marjan. Walla fil jibali kal jissi ve Nûrati ve Yakuti ve Feyruzeti ve Zumurud. Er e, bu yine Walla fi yine şurada da. Valla şey e yani şey e hiçbir şey gerekmez ne 5'te bir ne de onda bir eğer dağda bulunursa bir maden dağda bulundu kelcisi ne demek kireç ve nura nura bu da kirece benzeyen bir taş yani ve nura ve yakud ve feyruzet feyruzet ve zumru zumrut bunlarda da bir şey gerekmez diyor Ebu Hanife. Rahmetullahi aleyh ama devlet bugün bunlara hepsine ne tayin edebilir? En azından beşte bir tayin edebilir. Bunları ganimete benzeterek bu şekilde yapar.